Aüzebillah min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. El-hamdu lillahi Rabbi al-Aalamin hamdan kâfiyir an, tabiib an, mubarek an. Fihi aala kullahalin ve fi kullihin. Hamdan kema yembagi li-jalali vejihih ve lazzim <gülüyor> sultani. As-salatu ve s-salama alassiyyidil ve ve Muhammedin Mustafa wala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ihsanen ila yomil jazaa amma ba'du fa'lamu ayyuhal iswan fa inna aftal hadisi kitabullah wa aftal al-hadi hadyu sayyidina muhammedin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umur muhtesatuha wa kullu muhtesetin bid'a wa kullu bid'atin dalale wa Abi e Senedel, Muttasallı ile Nabi Sallallahu Aleyhi ve Vessellem, Annu, Kâl: İnnâ Nasý Yksurûne ve Ashabî Ykllûne fala Tsubbu Ashabî fman Sbhehum falehi Lânetullah Sâdak Rasûlullah fi Ma Kâl Elkemâkat Aziz ve Müterem sevgili ve değerli kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada, ahirette üzerinize olsun. Allahu Teala Hazretleri şu mübarek aydan en yüksek derecede istifade etmeyi, feyziyab olmayı cümlenize nasip eylesin. Rabbimiz cümlemizi rahmetine erdirip, mağfiretine mazhar eyleyip, Iki, iki cihanda korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin. İbadetlerimizi, taatlerimizi, hayratımızı, hasenatımızı, affımıza, mağfiretimize vesile eylesin. İbadetlerimizi güzel yapmayı nasip eylesin. Peygamberimiz, İşanımız, Serverimiz, Önderimiz, Rehberimiz, eşref Vera Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretlerinin Müjde her misali hadisi şeriflerinden bir demet okuyarak şu mübarek günde Kur'an okuduğumuz gibi zikirler yaptığımız gibi zamanımızı Rabbımızın rızasına uygun geçirmek üzere burada toplandık. Allah Teala Hazretleri hepimizi rızasına vasıla edesin. Bu hadisi şeriflerin okunmasına başlamazdan önce. Evvela Peygamber Efendimizin ruhuna bizlerden hediye olsun diye, sonra aline, ashabına, etbaına, ahbabına, cümle Evliyaullah büyüklerimizin ruhlarına hediye olsun diye, hasreten İstanbul'da methum olduğunu bildiğimiz Ebu Eyyü el-Ensari Efendimizin ruhuna, makamı bulunan Yuşa Aleyhisselam ve sair Enbiya ve Mürseli'nin ervahına, bu beldeyi fethetmiş olan Cennet Mekan Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin ve ordusu mensubu mübarek mücahidlerin, gazilerin, şehitlerin ruhlarına, cümle hayır hasenat sahiplerinin ve hasreten bu camiyi yaptırmış olan İskender Paşa'nın ruhuna ve bu camiyi asırlar boyunca hizmette tutmak için zaman zaman tamir ve tevsi ve tecdit eylemiş olanların, buna az veya çok katkıda bulunanların ruhlarına, bu camiden gelmiş geçmiş imamların, müezzinlerin, vaizlerin kayyumların, vazifedelerin cemaatlerin, caminin etrafında metfun bulunan müminlerin ruhlarına ve uzaktan yakından bu dersi kar demeden, kış demeden, efendim dinlemeye gelen siz fedakar kardeşlerimin Ahirete göçmüş bütün Müslüman geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye, cümlesinin ruhları şad olsun, kabirleri nur dolsun, makamları âlâ olsun, dereceleri yücelsin diye, bizler de Rabbimizin sevdiği kullar olalım da, ömrümüzü rızasına uygun geçirip, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım diye bir Fatiha 11 İhlas Şerif okuyalım ve öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. is Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Ramızül Ahadis kitabımızın 109. sayfasının 109. hadisi şerifi olan demin metnini okumuş bulunduğum Ebu Hüreyre radıyallahu aleyhi tarafından rivayet edilmiş hadisi şerifinde buyuruyor ki innen nase yeksirun harekeler yüksirun filan diye yazılmış efendim hareke hatası var düzeltmek lazım Metni olanlar düzeltsin. İnnen naas yeksurun. İnsanlar, Müslümanlar çoğalıyor, diyor Peygamber Efendimiz. Ve ashabi yakillun. Ama benim ashabım günden güne azalıyor artık. Yani insanlar asırlar boyunca yaşayacaklar, gelecekler, gidecekler, çoğalacaklar. Ama ashabım sayılı. Onlar gittikçe azalacak. Onlar gittikçe azalıyorlar yaşayanlar ölüyor. Efendim, işte nihayet kalmayacak yani. Miktarları azala azala. فَلَا bu أَصْحَابِ Sakın benim ashabıma sövmeyin. Sövüp saymayın. Saygısızlık etmeyin. Kıymetini bilin. Gittikçe azalacaklar bunlar, kalmayacak. Resulullah'ı gören var mı içinizde dediğiniz zaman Bulunmayacak. İşte Peygamber Efendimiz'i görüp sohbetine erenlere sahabi deniliyor. Peygamber Efendimiz'in ashabını görenlere tabi'in deniliyor. Bir zaman gelecek, ashabı görenler bile nadide insanlar olacaklar, kıymetli insanlar olacaklar. Ya sen demek ki Resulullah Efendimiz'in ashabından birisini gördün ha, onu gören gözlerin sahibi bir insanı gördün ha diye o kıymete binecek. Onun için bu mübareklerin benim sohbetimde bulunmuş efendim beni görmüş olan bu ashabımın kıymetini bilin de onların aleyhine efendim düşünüp taşınıp söyüp saymayın. E, söverse ne olur hemen sebepim kim onlara söyüp sayarsa efendim kötü kötü söz söylerse fi aleyhi lanetullah Allah'ın laneti onların üzerine olur. İki manae olabilir burada. Allah'ın laneti onların üzerine olur. Allah gazep eder, onları cezalandırır diye bir bilgi, aman böyle yapmayın bak sonra çarpılırsınız filan diye bir bilgi ya da Allah'ın laneti onların üzerine olsun demiş de o manaya da geliyor. Yani Arapçada bu ifade hem temenni manasına gelir hem bilgi manasına verir. Gelir yani bak öyle yaparsanız Allah'ın cezası size gelir. Bu bilgi ihbari manası bu. İhbar ediyor ki böyle olursa böyle olur. Bak dikkat edin, yapmayın. Bir de dua manası, inşai manası derler ona. O da efendim bak böyle yap yaparsanız Allah'ın laeti üzerinize olsun. İkinci mananın karşısında bir şey var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme işkence gören sahabileri dediler ki Ya Resulallah, şu şu müşriklere beddua et, lanet et, Allah bunları kahretsin, yok etsin, ee, efendim mahvetsin, defetsin, efendim, biz de kurtulalım dediler. Çünkü çok eza cefa ediyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? Ateş yakıyor, çölde ateş yakıyor, odun, ateşin üstüne yatırıyor Müslüman'ın sırtını, çıplak sırtını yani nasıl işkence yaptıklarını anlayabiliyor musunuz? Sığırın ıslak derlisini alıyor, ıslak ıslak sarıyor, böyle rulo diyoruz ya, dürüm diyelim biz rulo dersek cezalı oluyoruz. Yabancı kelime kullanmayacağız. Şimdi arada, şimdi şey yapayım, efendim burada kağıt göndermiş kardeşimiz, efendim kurduğumuz televizyona ak televizyon. Şimdi ak, adını vermişiz zaten, adı tamam. Aşağısındaki televizyon sözüne kızıyorum ben. Televizyon ne demek? Ak Ak başka bir şey diyeceğiz. Yani televizyon sözünün Türkçe bir karşılığını bulalım diye yarışma açtım. Herkes isim yağdırıyor. Yani televizyonumuzun adı şu olsun. Ya televizyonumuzun adı ak televizyon. Ak zaten. Adı aklanmış, tamamlanmış. Sen altındaki televizyon sözünün Türkçe karşılığını bul. Ne demek istiyoruz? Yani yabancı kelimeler girmiş dilimize. Yabancı adetler girmiş içimize. Yabancı fikirler girmiş kafamıza. Kafirce, efendim zalimce, düşmanca hareket eden insanların her şeyini kontrolsüz almış bizden öncekiler. Veya bazıları kasten sokmuş, sokuşturmuş, tıkıştırmış, mahsutan yapmış. Veya gayri ihtiyari yapmış. Adam Amerika'da tahsil görmüş de ne yapsın? Bir kelimeyi kekeliyor, kekeliyor. Karşılığını bulamıyor, öyle veriyor. Ne yapsın? Konuşacak, derdini, meravını anlatacak. Türkçe karşılığı aklına gelmiyor. Hadi biz hüsnü zannedelim, bundan diyelim. Yani yabancı tahsil yaptığında, Türkçelerini hatırlayamadığında yabancı kelimeler girmiş. Yani birbirlerine konuşurken, efendim bu meseleyi ekonomi bazında mütalaa edersek şöyle olur. Ne demek istiyor bu şimdi? Ekonomi ne demek? İktisat demek. İktisadı biliyorduk. Niye ekonomiyi çoktu? Ekonomi bazı ne demek? Baz, baz ne demek? İngilizce base efendim temel demek. Yani ekonomi açısından, ekonomi temelinden incelersek demek. E niye bazı kullanıyorsun temel varken? Yani Türkçesini niye kullanmıyorsun? Yani bu bir hücum. Senin dilini yok edecek, senin örfünü yok edecek, senin fikrini yok edecek. Etti zaten. Etti. Yani büyük ölçüde biz şimdi tahribata uğramış bir milletiz. Kıyafetlerimiz onların kıyafeti. Adetlerimiz onların adeti. Evdeki eşyalarımız onların eşyası. Gardrop, komodin, konsol bunların hiçbirisi Türk değil. Hiçbirisi Türkiye'ye şey değil. Bizimki neydi? Dolaptı. Bizimki adı dolaptı, raftı, sandıktı, bilmem. Yani bak bizim olan şeylerin bizde adı var. Dışarıdan gelenler, takliden gelenler, onların adı yok. Efendim setmiş, bilmem, e, müzik setiymiş, efendim bilmem ne, her şey girmiş. Şimdi biz ona karşı diyoruz ki, her şeyin Dedemizden kalma aslını antikasını Asar Antikya diyelim Antikada yabancı efendim bize ait olanını kullanalım diyorum televizyon demeyelim de başka bir şey diyelim radyo demeyelim de başka bir şey diyelim diyorum derdimi anlatamadım bana isim yadırıyorlar televizyon kelimesinin karşısını bulacaksınız onu kullanmayacağız ak televizyon demeyeceğiz ak bir şey diyeceğiz şu onu onu soruyorum ak radyo demeyeceğiz şeylere karıştırdım ben biraz Orta Asya Türk devletlerinin lügatlarını karıştırdım. Radyo için ne, yapmış, ne demişler falan. çoğu radyoyu kullanmış da bir tane buldum. Ün algı ün algı ün ses. Ses alan cihaz. Ün algı demişler televizyon içinde buldum Aynı, aynı ülke. Demek ki biraz benim gibi düşünen bir adam var orada. O da televizyon içinde sın algı demiş. Sın algı. Ün algı, sın algı. Ama sının ne olduğunu anlayamadım. Görüntü mü demek. Artık ona bakacağız. Bir şey bulacağız. Yani bu ak televizyonun altındaki televizyon silinecek. Oraya bizim bulduğumuz kelime gelecek. Kullanmayacağız. Heriflerin bir şeyini kullanmayacağız. E efendim işte tahsil yapıyoruz mecburen. Ben ondan daha güzel tahsili yapacağım. Kendi evlatlarımı daha güzel yetiştireceğim. Onun için de mektepler açıyoruz, açtık. Ve bizim mekteplerimizde yetişenlerin onların mekteplerinde yetişenlerden daha iyi yetiştiğini de haberlerde okuyoruz. kulağımıza geliyor. Efendim mesela Avustralya'da mesela efendim daha başka ülkelerde bunu duyduk. Burada. Allah. Bizim hastanemiz daha güzel çalışır. Bizim mektebimiz daha güzel öğretir. Bizim radyomuz daha faydalı olur. Efendim bizim yaptığımız her şeyi yapabiliriz. Çünkü Allah bize vermiş. Ona verdiği kabiliyetleri aynen bize vermiş. Bize de ayrıca iman kabiliyeti vermiş. İman kuvveti vermiş. Biz o iman gücüyle onlardan daha üstünüz. Onlar yarım bir gözleri görmüyor. öyle Sadece dünyayı görüyorlar. Biz hem dünyayı hem ahireti görüyoruz. Hem zahiri hem batını kollamaya çalışıyoruz. Dışı boyayıp da içi berbat etmek olmaz diye içimizi de dışımızı da düzeltmeye çalışıyoruz. Reklamda değiliz. Dış görünüşte, efendim, gösterişte, alkışta değiliz. Allah sevsin diye içimizi de düzeltmeye çalışıyoruz. Hem dışı hem içi her şeyi güzel yapmaya çalışıyoruz. Onun için biz biz onlardan üstünüz. Bir, bir şeyi yaptık mı iman gücüyle daha güzel yaparız. İşte bunu bayrağını açtık biz. Bunu yapmak istiyoruz. Bunu yapacağız. Yaparız. Çünkü adamlar onların memleketinde yaşayan kardeşlerimize hayran oluyorlar. Onlar biliyorlar, görüyorlar. Oradaki kardeşlerimize hayran oluyor. Ya sizler güzelsiniz diyor. Onların yanına gitmiyor, bunun yanına geliyor. Bak ben 3-4 gündür İsveç'teyim. Başkalarının yanından bizim yanımıza geliyor. Neden? Elhamdülillah insanın içi de dışı da güzel olursa, zahiri de batını da mamur olursa, yaptığı iş de niyeti de güzel olursa daha güzel olur. Tek taraflı gibi olmaz, kör gibi olmaz, tek gözlü gibi olmaz, tek bacaklı gibi olmaz, tek eldi gibi olmaz. Yani onların memleketinde bizim kardeşlerimiz iyi yetiştiği zaman onlardan iyi oluyor. Çünkü her şeyi bilmiş oluyoruz. Ama onlar bizim bildiğimiz şeyleri bilmiyor. Yarı, yarı bilgileri eksik. Bizim yarımız kadar, yarım adam onlar. Hatta bu yarısı olmadığı için öbür yarımları da bozuluyor. Bu asıl insanı insan eden manevi tarafı olmayınca maddi taraf da bozuluyor. Eroinmen oluyor, Afyon keş oluyor, esrarkeş oluyor, sarhoş oluyor, kaldeş oluyor, alçak oluyor... Efendim, vefasız oluyor filan. Neden? Bu manevi yarı yok, maddi yarı da adam etmiyor. New York'ta New York diyorlar onlar. Ne York. Neyse, efendim, TV değil, TV, hiç olmazsa harfin Türkçesini söyleyeyim. TV, İngilizcesi bu işin. TV veya TV. Birisinde işte. Şimdi, bir kesilmiş elektrikler, elektrikler bir kesilmiş, bütün dükkanların camlarını kırmışlar, birileri yağmalamışlar. Neden? Elektrik yok, alarm yok, polis yok, telefon etme imkanı yok. Fırsatı buldular, içlerindeki çirkes, kötü huylar icraata geçti. Görüyor musunuz? Bak, medenilik falan hepsi masal. Ben şunu şöyle çıkartayım, içine anlatsınlar. Ben başka işlerime şükürken, külahımı anlatsınlar. Medeniyet falan hepsi masal. Hepsi gaddar, hepsi zalim, hepsi efendim can düşmanı. Hırz düşmanı. Öldürüyorlar masum insanları. Dünyanın her yerinde bunu görüyoruz yani. Medeniyet, masal. Kendilerinin reklam vasıtası. O halde ne yapacağız? Onlara da insanlığı öğreteceğiz. O da bizim vazifemiz. Onlara da insanlığı öğreteceğiz. Onlar da bizim Hazreti Adem'den kardeşlerimiz. Haylazlar biraz ama ne yapalım? Hayla kardeş. Onlara da öğreteceğiz. Onlara da yaptıkları işlerin haram olduğunu, günah olduğunu, zararlı olduğunu, insafsızlık olduğunu, yazık olduğunu, ayıp olduğunu bak onun yerine sen kendini koy filan deyip anlatacağız. Sen Amerikalı olmasaydın, sen Avrupalı, İngiliz, Fransız, Alman, bilmem Rus olmasaydın, Sırp, Ermeni olmasaydın da şu zulmettiğin Efendim, Boşnak veya Çe Çeçen veya bilmem Afrikalı, Zenci veya Somalili veya bilmem Efendim Ugandalı o kamplarda çatır çatır öldürülen, basılan bilmem ne birisi olsaydı ne yapardı? Diyeceğiz. Merhametini şey yapmaya çalışacağız. Bu adamlar dünyaya silah gücüyle, iktisat gücüyle, alet gücüyle hakim olduğundan her yerde menfaatlerini gidiyorlar. Bak bu orta Afrikadaki katliamların arkasında İngilizler var, Fransızlar var. Neden? Bütün silahları oradan almışlar. Onlar vermiş. Ya silah ticareti yapıyor, ya da silahı bizzat verip bu tarafı öbür tarafa saldıtırıyor. Yani medeniyetsiz, yani insafsız, yani kalleş, yani fazilesiz. Bugün gibi aşk yer. Geçip de bizim karşımıza efendim insan haklarından falan boş yere bahsetmesin. E bunlar nasıl olur? Çalışmakla olur. Sen de derdini, fikrini, ilmini, edebini, irfanını anlatabilmelisin. Anlatabilmeliyiz. Bu nasıl olacak? İşte bunu kuracağız. İşte bilmem çalışacağız, çabalayacağız, uğraşacağız, el birliğiyle, gönül birliğiyle efendim hepimiz çalışacağız. Çalıştığımız zaman olacak inşallah. Evet, şey kıymetini bilmezse Ashab'a söverse söver bir insan, Peygamber Efendimiz ihtar ediyor. Bak şey olursunuz, Allah'ın lanetine uğrarsınız, çarpılırsınız, başınız derde girer, ahiretiniz mahvolur, dünyada da belanızı bulursunuz, ahirette de cezanızı çekersiniz. Demek de olabilir, onlara lanet olsun da demek olur ama Peygamber Efendimiz şey yapmadı, kendisine ashabı gelip, bize işkence edenlere beddua et ya Resulallah, Allah bunları kahretsin deyince yok dedi. Ben dedi, lanet edici bir peygamber olarak gönderilmedi. Ya Rabbi benim kavmim bilmiyor, cahilliğinden yapıyor bunları. Sen bunları affet, sen bunlara hidayet ver dedi Peygamber Efendimiz. Onun için belki sadece şefkatinden ikaz ediyordur. Bakın tercümeyi nasıl yapmışlar? efendim Laneti olsun diye yapmış. Abdülham <gülüyor> Hocam Efendi rahmetullahi <gülüyor> O öyle düşünmüş. Ben de şefkatinden sakın ashabıma söylemeyin söyle. Yazık olur size. Onlar onların şanına leke gelmez. Güneş güneş balçıkla sıvanmaz. Onlardan bir şey eksilmez. Size yazık olur. Gıybet ettiğiniz için, sövdüğünüz için, kötü söz söylediğiniz için, hem de çok muazzam, çok büyük insanlara çok kötü söz söylediğiniz için çarpılırsınız, mahvolursunuz. Dünyanız, ahiretiniz perişan olur. Yapmayın böyle. Siz de kurtulun diye söylemiştir diye tahmin ediyorum. Gelelim Şimdi bu devirde asap kalmadı. Ama yani 1400 yıl geçti aradan. Kaç asır geçti. Oh, derelerin köprülerin altından ne kadar sular geçti. Ne, ne günler gördü bu köhne dünya. Hala hala asabın Barsın'ın aleyhinde atıp tutan insanlar var. Hala. İmam-ı Azam Efendimiz demiş ki bak biz onların zamanında yaşamadık. Kılıçlarımızı onların Efendim, kanlarıyla kirletmedik. Onların kanlarını döküp de günaha girmedik. Efendim, kötü işler yapmadık. Bari onlardan sonra, bu kadar sonra yaşamışız. Dilimizi onların, efendim, aleyhinde kullanmayalım, dilimizi kirletmeyelim. Kötülük yaparak, kötü söz söyleyerek demiş. Çok güzel. Yani şu sahabi ile bu sahabi karşı karşıya gelmişler. O zaman da yaşasaydık birisini tutacaktık belki. Çarpışacaktık. Ama şimdi aradan asırlar geçmiş tarihi olay olarak bakıyoruz. Bari şimdi şey yapmayalım. Şimdi aleyhlerinde konuşup da kendimizi Efendim tehlikeye sokmayalım, günaha girmeyelim, dilimi Efendim dedikoduyla şeyle kirlenmemiş olsun. Kimler yapıyor Hocam? Biraz ruhumuzlu konuşma. Benim aklım öyle dolan başılı dafalar anlamaz. Açıkça söyle. Kimisi Efendim. Peygamber Efendimiz'in ashabı olan kimseye, ashabından olan kimseye, açıkça ne diyor? Allah'ın lanet üzerine olsun. Ya Peygamber Efendimiz'in ashabından bak, Peygamber Efendimiz'e aleyhinde konuşma diyor. İsmen, düşmanlığı şimdi sürdürüyor. Bitti artık ya! O devirler geçti, şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asrı üzerinden 14 asır geçti, şimdi Müslümanlar kardeş, kural var. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُونَ Bütün müminler kardeştir. Kardeşliğini yap. Bırak şimdi şeyi. Ayrılığı gayrılığı bırak şimdi. Sünnilik, Şiilik, Alevilik, efendim bilmem Caferilik e, vesaire. Bırak şimdi şeyi. Kur'an'ı ı Kerime sarıl, sımsıkı Allah'ın yolunda Allah'ın rızasını kazanacak şekilde ömür geçirmeye bak. Şimdi bakın hocamız rahmetullahi Aleyh, Mehmet Said Efendi Hazretleri binlerce kerametlerini herkesin gördüğü, onunla tanışan herkesin az çok hakkında bir tatlı hatırası olan bir insan. Evliya. Hakiki Evliya. Son altın gibi. Hakiki Evliya. Bak Güneydoğu Anadolu'dan Şeyh Ziya diye birisi gelmiş idi. Benim yanıma Gölcük'te. Dedi, şey işte musafaha etti Hatta elime öpme kalktı. mübarek adam. Allah rahmet eylesin. Öldü. Yaşlı. Benim elimi öpmeye kalktı. Ben yaşça küçüğüm ondan. Elimi öpmeye kalktı. Dedi ki, ben öpeyim elimi? Yok dedim filan de. Dedi ki, Mehmet Said Efendi'yi de ziyaret etmiştim. Senin şeyhini, Mehmet Said Efendi'yi de ziyaret etmiştim dedi. Şu, yani muhabbetim, saygım, hürmetim çoktur demek istedi yani. Vallahi ki, ilk görüşmemde iki kerametini görmüşüm dedi. Bak ifadesi böyle. Vallahi ki, İlk görüşmemde iki kerametini görmüşüm. Nedir o iki kerameti? Hocamızın yanına girmiş, karşıda şu tamir gören odaya, o tamirlerin de parasını vereceksiniz ha. O cami büyüyor. Oraya kadar yukarı düşünecek, üst kat sizin olacak. Hanımlar alt katta oturacak, şey yapacak, bu kış günleri geçecek, zahmetler geçecek, ferah ferah oturacaksınız. Parayı çok verirsiniz, koltuk bile yaparsınız. Tamam, yani camiye yardım, tamam mı hocam? Arada evet, onu da söylemiş olduk. Her şeyi tıkıştırıyoruz. Vallahi ki iki kerametini gördüm diyor. Karşı odaya girdiği zaman hocamız şöyle duruyormuş. Bir bakmış kapıdan birisi geldi. Yeni bir insan. İlk defa geliyor. İlk gelişim diyor. Oo, hoş geldiniz maşallah maşallah demiş. Hem şeyh hem de seyit demiş. Daha i̇lk gelen insana. Bir baktı. ya Bunun alnında yaftası yok. Göğsünde yazısı yok. Hani şimdi bütün şeyler yazılı. Herkesin tişört, tişört değil, T harfindeki atlet, T harfi şeklindeki kısa atlet, tişört o demek değil mi? O kadar. Efendim. Her şeyde bir yazı var. Neyin reklamını yaptığında farkında değil millet. Birer reklamı mı, günah mı, haram mı, spor şeyi mi, Hristiyanlık propagandası mı, bir şeyin farkında değil. Hep yazı var. Adamın burasında yazşıyor ki ben şeyhim ben seyyidim diye anında yazşıyor ki yok ama hocamız şöyle bir bakmış o demiş maşallah hoş geldiniz hem seyit hem şeyh demiş ikisi güzel Seyyid peygamber efendimizin evladından ne güzel tabi efendim sülaleyi tahireden tahire ne demek temiz ne kadar güzel bir de şey yani irşat hizmeti yapıyor yani. Halkı Allah'ın yoluna çekme çalışması yapıyor. Bakmış iki güzel vası var, O maşallah hem şey hem seyir, buyurun demiş. Vallahi gidiyor, ilk görüşmemde iki kerametini gördü Sonra, otursun anlatsın. Burada bizim profesör arkadaşlar var. Diyorlar ki, yani hocamızda onlar çok durdular, ben Ankara'daydım. Ben ayda yılda bir gelirdim buraya, onlar hep buralarda hocamızla beraber kaldılar binlerce olur diyor keram, keramete şey yapsak. Buna niye anlatıyorum? Birisi buradan gelmiş, caddeden bakına bakına böyle, bu ne camisi? İskenderpaşa camisi. Ha, girmiş içeri. Ondan sonra, e, bunu caminin imamı nerede? Mehmet Said Hoca işte orada. Gitmiş yanına. Böyle adres arayarak geliyor. Adresi nereden almış? Rüyadan. Rüyasında demişler ki, İskender Paşa Camii'ne gideceksin. Caminin imamı Mehmet Sahit Efendi Kutbul Aktap'tır. Gideceksin ondan ders alacaksın demişti. Ya. İnsan hakiki evliya olunca Allah'ın sevgili kulu olunca böyle oluyor bu işler. Şimdi hocamız şurada otururken söylemişti. Dünyada her şey boş. Mühendislik ahirette geçer mi? Cennette korktuk. Köşk inşa edeceksin? Makineleri mi tamir edeceksin? Mühendislik geçmez. Doktorluk geçer mi? Geçmez. Cennette hasta olmak yok ki. Ne olacak? Hasta Hastayı Allah iyi ediyor zaten. Doktorluk geçmez. Başka hangi meslekleri sayalım? Tüccarlık geçer mi? Bilmem efendim başkanlık geçer mi? Bakanlık geçer mi? Efendim hiçbir şey geçmez. Ne geçer? Bunların hepsi boş demiş hocamız. Yani ticarette boş, zenginlikte boş, efendim bilmem, mevki de boş, makamda boş. Bütün mesele Allah'ın sevgili kulu olmak demiş. Bu dünyada asıl mesele nedir? Hepimizin asıl meselesi, asıl işimiz, asıl derdimiz, asıl gayemiz, asıl yap, aramamız, yapmamız, etmemiz gereken iş nedir? Allah'ın sevgisini kazanmak. Acaba bu sözü sadece hocam mı söylemiş? Hani olur ya, reklam için, efendim böyle kendisini hoş göstermek için insanlar güzel şeyleri ortaya atarlar, hoşgörü derler filan. Şimdi televizyonlarda, reklamlarda çok geçiyor böyle. İslam hoşgörü dini değilmiş. İslam hoşgörü dini değildir. Var mı diyeceğiniz? İslam her şeyi hoş görmez. Aptal değil Müslümanlar Hırsızlık hoş mü? Arsızlık hoş görülür mü? Yüzsüzlük hoş görülür mü? Riyakârlık hoş görülür mü? İhlassızlık hoş görülür mü? Kibirli mi görülür mü? Kötü şeyler hoşgörülmez. Adamlar İslam hoşgörülür deyip, hoşgörülülük dinidir deyip benim edepsizliklerime karışma demek istiyor. Müslümanları pasifize etmek istiyor. Çalışmasın. Efendim çabalamasın. uğraşmasın, şey yapmasın. Kimseye karışmasın. Açık açık gezilecek, çıplak gezilecek. Efendim bikiniyle, ile denize girecek, ayyaş içkisini içecek, kumarbaz kumarını oynayacak, bütün eğlence çarkları dönecek, İslam hoşgörü dini olduğunda Müslümanlar hiç bunlara karışmayacak. Afyon yutturmaya çalışıyorlar. İslam müsamaha dini filan değildir. İslam ne dinidir? Hakkı tutup kaldırmak dinidir. Hak'tan yana olmak dinidir. Batılın batırla mücadele vermek dinidir. Küfürle, şirkle, batılla, yanlışla, günahla, haramla, aksızlıkla, zulümle mücadeledir İslam. Zaten bazıları da oradan kötülemiyor mu? Bazıları da İslam mücadele dinidir diyor. Ya, e kardeşim yani gel bakalım. Sen İslam misafaha dinidir dedin. Öteki de İslam savaş dinidir diyor. Hangisi doğru? Savaş dini doğru. İslam'da insanın kendi nefsiyle savaş var. Kötülüklerle savaş var. Kafirlerle savaş var. Şeytanla savaş var. Almanya'da kılıç şeklinde bir levhada Bismillahirrahmanirrahim tabanca şeklinde. Pistol şeklinde. Pistol tabancası var ya, öyle şeyle toplu, uzun filan. Pistol şeklinde besmele yazmışlar. Duvara asmışlar. Alman makamları gelmiş, ha sen burada silah, silah resmi, halki yazı, besmele yazısı yani. Siz demiş, savaş terkini yapıyorsunuz, ceza. Hiç hakkı yok. Çünkü onların tabi olduğu Hristiyanlıkta da şeytanla savaş var. Bu Besmele şeytanla savaş, nefisle savaş, günahla savaş, haramla savaş. Yani ama ondan ceza yazmışlar, bizimkiler de kendilerini savunamamış. Cahil oldu mu savunamaz. Cahilin kafasına vururlar, ağzından lokmasını alırlar. Neden? Cahil. Cahillik kadar büyük ayıp olmaz. Aklı başında olsa savunacak kendisini. Senin kimsenin de şu var. da bu var. Bilmem ne diyecek. İslam savaş dini diyenlere diyecek ki siz yüzyıllarca haçlı seferleri yapıp ne diye geldiniz İngiltere'lerden, Fransa'lardan Orta Doğu'ya diyecek. Yani siz barış dini de niye geldiniz buralara? Niye Müslüman çocukları pişirmişler, yemişler de Komutan demiş ki bayağı da tatlı oluyor insan eti demiş. Papaz yazıyor hatıralarında günlüğünde yazıyor. Bizim bu Anadolu'da Müslüman çocukları körpe körpe yemişler papaz yazıyor. Ben söylemiyorum. O savaşlara iştirak etmiş papaz yazıyor. Bayağı da tatlı oluyor demişler insan eti. Niye böyle yaptın? Yani gözünü açacaksın hakikati kendin arayıp bulacaksın. İslam demokrasi. İslam demokrasi de değildir. Hoppala hoca çıktı şimdi yukarıya bugün. Hep ters şeyler söylüyor diyeceksiniz. Hayır. Ters şey söyle, söylemiyorum. Demokraside herkese hürriyet var. İslam'da herkese hürriyet yoktur. İşin doğrusu bu. Kötülere hürriyet yoktur İslam'da. Kötülere hürriyet yoktur. Mesela işki yasaktır. Demokraside işki serbest. İmal de serbest. Efendim, satması da serbest. içmesi de serbest masa da serbest. İslam'da serbest mi? Allah aşkına söyleyeyim Ne tut yemiş, bülbül gibi duruyorsunuz, oruç mu buldu kafanıza? Yasak değil mi? Yasak, tamam. Demek ki öyle demokrasi, memokrasi yok. İslam'da demokrasiden daha güzel şeyler var. Demokrasi onların uydurduğu bir şey. Orada birbirleriyle çarpışmışlar, çarpışmışlar, anlaşma yapmışlar, denge kurmuşlar. Demokrasi denge rejimidir. Onların denge rejimidir. Bindarlarla masonlar arasında, dinsizler arasında, komünistler arasında denge düzendir Yani kimse kimseye karışmasın, işimiz yürüsün diye. İslam öyle değildir. İslam yüksek fikirlidir, mefkü rejidir. En güzel olanı yapmaya çalışır. Yani mevcudu kabuller, kabullenmez, en güzel yapmaya çalışır. Bunları anlatamıyoruz, Anla, anlamıyorlar, dinlemiyorlar, konuşanlar da gerçeği söylemiyor. Ya utanıyor, ya korkuyor. Karşı taraf hücum etti diyor, tamam tamam ben sizin aynı fikrinizle iştirak ediyorum. Dur ya sen Müslümansın, onların fikrini nasıl iştirak ediyorsun? Onlar gayri bir şeyi savunuyor, kalabalığı görüyor. Tamam ben de sizin gibi düşünüyorum diyor, berbat diyor bir çuval şey inciri, gıdayı, buğdayı neyse, ediyor Sen onlar gibi olur musun ya? Ben sizden farklıyım arkadaş diyecek, bak sakalım var. Bak kıyafetin başka, sarığım var şeyim var. Hadi ben hocayım diye sarık sarmışım. E başkaları da başlarına başka sarık sarmışlar. Neden? İslam'da sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan yetmiş kat daha sevaklıdır diye rivayetler var. O rivayetlere dayanarak öyle yapıyor. Kimisi namaza durduğu zaman bir şey yapıyor, böyle çok, buradan bir şey çıkartıyor. Ne yapıyor? Dişlerini misaflıyor. Neden misafakla kılınan namaz misafaksız kılınan namazdan daha sevaplı olduğu için. Bak bugünlerde biz oruç tutuyoruz, oruç tuttuğumuzdan yakıt kalmadı vücudumuzdan, üşüyoruz, yakıt yok. Kadeskar yakıtı bitti, az yemek yedik filan. Neden yapıyoruz biz bunu? Herkes yiyip böyle semirirken, yanakları kırmızı kırmızı olurken, Efendim gezecek, eğlenecek yerlerken, Allah emretti diye yapıyoruz. Nefsi terbiye etmek için yapıyoruz. Aklınızı başınıza toplayın, birisine yarayacağım diye İslam'dan kopmayın. Tamam mı? Kur'an okuyun, Peygamber Efendimiz'in hadislerini okuyun, aklınızı başınıza toplayın. Ona buna kapılmayın. Hava, havalara girmeyin. Birilerinin hazırladıkları havalara girmeyin. Biz, كُنْتُمْ ümmetin اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأَمُرُونَ ve وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَانِ Görevli bir ümmetiz muhterem kardeşlerim. Bizim görevimiz var. Polis gibiyiz biz. Asker gibiyiz. Hakim gibiyiz. Müfettiş gibiyiz biz. Neden? Allah bize bu ümmete, yani hepimize görev vermiş. Emri maruf yaparız, nehyi münker yaparız. Dünyanın neresinde zulüm olsa karşı çıkarız. Dünyanın neresinde mazlum olsa yardımına koşarız. Dünyanın neresinde zalim varsa onun karşısındayız. ''Zalimin hasmıyım ama severim mazdumu. ''İlticanız sizin lisanınızda manası bu mu?'' diyor. Öyle bir şey söylüyor Mehmet Akif. İşte ben diyor mazdumu severim, zalime düşmanım. İlticat ettiğiniz bu mu?'' diyor. ''Tamam ben mürteciyim.'' ''Neden?'' Zalimin karşısındayım. Amerika'nın her dediğine evet demem. Avrupa'nın her dediğine evet demem. Yahudinin her dediğine evet demem. Büyük gazetelerin her dediğine evet demem. Büyük televizyon kanallarının her dediğine evet demem. Neden? Zalimin hasmıyım da ondan. Mazlumu severim de ondan. Bizim bizim vazifemiz var. Allah vermiş bu vazifeyi. Allah diyor ki, ''Küntüm hayra ümmetin ahri oh cedbin halk için, insanlar için ortaya çıkartılmış, özel olarak imal edilmiş bir ümmetsiniz siz diyor. Allah sizlere, bizlere ayet okuyun. Bırakın başka şeylere ayet okuyun. Kimisi kasılmış kenarda, kırvat takmış, sinek kaydı, tıraş olmuş, efendim kasılmış diyor ki, ben Kur'an'dan başka şey tanımam. Yalancı, alçak, yalan söylüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de Bizim söylediğimiz her şey var. Sen onları yapmıyorsun. Sen Kur'an'a da tabi değilsin. Kur'an'a tabi değilsin sen. Ben hadis kabul, et, kabul etmem. E Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulullah'a tabi olmayı emrediyor. Onun için İslam en güzel nizamdır. Demokrasi falan aşağıda kalır. Mutlakiyet, meşrutiyet demokrasi, cumhuriyet efendim kraliyet bilmem ne bilmem ne hepsi insanoğlunun koyduğu sistemler. İslam en güzel nizam. Neden? İslam'da insanlara her yönden emirler yağıyor. Dıştan da içten de kalbine de niyetine de aklına kafasına da Dış hareketlerini de düzenliyor, içinde de düzenliyor. Biz bu orucu için tutuyoruz? Nefsi, ıslah etmek, irademize hakim olmak, ahlakımızı güzelleştirmek için. Rahmetli anacığımın çok sevdiği bir Mecmu'l-Adab kitabı var. Mecmu'l-Adab diye, Çarşambalı Seyyid Hulusi Efendi diye bir eski Osmanlı alim'i yazmış, Nur içinde yazsın. Orada orucun adabını okuyordum. Oruç bakalım nasıl anlatmış, oruçla ilgili adapları nasıl anlatmış diye okuyordum. Diyor ki orucun adabından birisi niyet ederken Ya Rabbi senin rızan için oruç tutmaya da niyet ettim nefsimi islaha da niyet ettim diyecek. Var mı içinizden böyle bir niyet edip de bugün oruca başlamış olan? Parmağını kalkmasın, ayağı kalksın da görelim şöyle boyunu postunu sergi boyun. Hiç nefsi islah etmek düşünmüyor. Diyor ki akşama kadar yemem, içmem, Öğleden sonra da uyurum. Uykuyu, uykuya oruç tutturuyor. Benim gibi. Allah istersin. Efendim. Aç dururum, susuz dururum. Sevabı cebime koyarım, giderim. Kazanır giderim. Bak, oruçtan maksat nefsi ıslah etmek. Olgun insan olacaksın. Ahlaklı insan olacaksın. Nefsine uymayan, şeytana uymayan, kötülük yapmayan tatlı da olsa, cazip de olsa, allı pullu, dallı güllü de olsa, kötülüğün yanına yanaşmayan, doğru işi, zahmetli, meşakkatli de olsa, doğruyu yapan insan olacaksın. İradeni kullanacaksın, hoş bile olsa doğruyu yapacaksın, çok hoş bile olsa eğriyi yapmayacaksın. Tutacaksın kendini. Bu bir idman. Bir ay nefsimize idman yaptırıyoruz. Bak, su bile içirtmiyorum sana. Yemek bile yedirmiyorum Tutabiliyorsun kendini. Bunu tutabildiğin gibi gazabını da tut. Dilini de tut. Kafanı da tut. Kötülüklerden kendini alıkoy. Dilini tutamıyor. Sinirlerine hakim olamıyor. Efendim olmaz. İşte oruçta bir de adabı neymiş? Nefsimi de ıslah etmeye niyet ettim ya Rabbi. Ben akşama kadar nefsimle de cihat edeceğim. Diyecekmiş. Allah razı olsun. Hay Allah razı olsun şu Seyyid Ahmet Kudüs'i çarşamba müftüsü efendiden. allah Alem herhalde biraz da gene herhalde tarikatla dervişlikle ilgisi vardı ki böyle diyebilmiş. Herkes diyemez bu lafları. Müftüler bile diyemez. Başkanlar bile diyemez. Bunu demek için çok doğru sözlü olmak lazım. Böyle Eser Rüzgar'a göre efendim e, rüzgar gülü gibi kuyruklu pervane gibi Hani dönüyor da elektrik üretiyor, rüzgar ne tarafa eserse o tarafa dönüyor, ona göre dönüyor. Öyle olmaz. Hakkı söylemek lazım, haktan dönmemek lazım. Siz ne yaparsınız diye sormuş bizim dervişlere eskilerden birisi, biz Allah der dururuz demiş. Biz Allah der dururuz. Sabit kadem olmak, yani hak yolda durmak. Şimdi, sövmeyeceğiz, kavgayı, gürültüyü bırakacağız, eski düşmanlıkları bu asra taşımayacağız efendim, dedik. Başka? Ne ders çıkıyor bu hadis-i şeriften? İnsanların arasında öyle edepsiz haddini bilmez insanlar var ki, halkın arasında her şeyi var. Öyleleri var ki Peygamber Efendimiz'in ashabına bile söylemişler. O çıkmıyor mu? Yani birazcık düşününce onu da anlamıyor muyuz? Ya bu halkın arasında amma insanlar varmış. Ya... ya hiç mi akılları yoktu bunların? Ashab-ı kirama sövmüşler. Allah Allah! Yarabbi sen bizi kötü huylara düşürme. Yarabbi sen bizi edepten mahrum etme. Güzel huylara sahibeyle, kötü huylara bulaştırma yarabbi. Ne insanlar varmış ya? Ankara'da bir tanıdığımız hoca var. Ama iyi hoca. Ağır toplardan. Güm diye patladı mı, 30 km uzaktan şeyi duyulur. Böyle ağır toplardan. Demişti ki, hocam, hocam dedi, sen bu halkın bu şeyini çok görme dedi. Bunlar dedi, peygambere bile söylemişler laf dedi. Peygamberleri dememişler mi? Şair dememişler mi? Kâhin dememişler mi? Mecnun dememişler mi peygamberi zişanımıza? Demişler bu adamların. Yani. Hatta, hatta dedi, Allah'a sövenler var dedi. Allah'a karşı gelenler yok mu? Şövenler yok mu? Var. Demek ki Allah bizi korur. Onlara da hidayet verir. Demek ki olabiliyor. Yani yaradanına yan bakanlar var. Yamuk bakanlar var. Yaradan'a yan bakıyor. Peygamberi Zihanımıza efendim dil uzatıyor. Ashab-ı Keram'a çatıyor. Allah'a çatıyor. Yani hayatta hayatta en mühim iş nedir? Allah'ın sevgili kulu olmak. Biz bunu evi olarak ecdadımızdan, silsilemizden, şeyhlerimizden, mürşitlerimizden almışız da ne diyoruz? İlahi ente maksudi ve redake maklubu. Rözet yapmışız, levha yapmışız, duvara asmışız, yakamıza takmışız. İlahi ente maksudi ve redake matlubu. diyoruz. Ya Rabbi benim gayem senin rızanı kazanmak. Senin rızanın olmadığı bir işte ben yokum. Senin rızanı istiyorum, seni istiyorum diyoruz. Şimdi gaye bu olunca efendim insanın her hareketi Allah'ın hoşuna gidecek şekilde yapmaya çalışması lazım. Edepsizlik yapmaması lazım. Sen bu dünyada laf kalabalığı yapabilirsin. Sen bu dünyada mevkiyi makamı buldun. Efendim, İslam düşmanlarının dolduruşuna geldin, söylebilirsin, sayabilirsin. Ona buna. İleri geri konuşabilirsin. Ama bir de bunun ahireti var. Bu dünya hayatı fani gelir, geçer. Peygamberlere karşı çıkanlar da öldü. Efendim Allah'a iman etmeyenler de öldü. Nemrutlar, Firavunlar, efendim havanlar, şeytanlar. Efendim neler gördü bu köhne dünya sahnesi? Hepsi gitti. Hepsi gitti. Efendim evliya Allah'a sövenler de çıktı. Sahabe, -i, sahabe ikralar, karşı çıkanlar oldu gibi. Evliya Allah'a sövenler de çıkanlar oldu, oluyor. Son günlerde de en güncel mevzulardan biri. Ramazanda başka hiç başka mevzu yokmuş gibi amma başardılar ha. En Ramazan'a ters mevzuyu nasıl Efkar-ı Umumiye'nin ortasına efendim böyle tıkıştırdılar. Ramazan'ın 15'i oldu, yarısı geçti, hala devam ediyor. Şimdi onlar şey yaptılar bu sefer de Şeyleri bulaştırıyorlar. Müftüymüş, fetva komüsüymüş, falancaymış, filancaymış. Bu sefer onlar da dolduruşa getiriyorlar. Hadi onlar da, efendim, bu sefer onlar da konuşmaya Sen hangi safta olduğunu bir baksana ya şöyle etrafına. Etrafında kimler var, kimler nereye atış yapıyor, sen kimlerle beraber nereye atıyorsun, tutuyorsun? Bir ona baksana, hangi saftasın? Ben sevade kalbin tehvemi kim bir grubun yaptığı gibi işler yaparsa onların aradı arasındaysa onların kalabalıklığını arttırıyorsa onlardan sayılır. Sen gel Türkiye'de efendim Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalk efendim Müslümanlara karşı Avrupalıların, Hristiyanların, Gayrimüslimlerin, Yahudilerin, Dinsizlerin, Masonların, efendim bilmem kimlerin Hani kanaatlerini burada efendim şey yapmaya çalış. Bakın şunu söylüyorum Fransa'da bir insanın mason olması normal olabilir. Neden? Hristiyanlığın mümesillerinin yanlış hareketlerinden dolayı onun karşısında öyle olabilir. Burada olunmaz. Neden? Burada Hristiyanlık yok. Ahir zaman peygamberinin efendim ee, hak dini olan İslam var burada. Burada Fransa'daki tavır sökmez. Yanlış olur. Uymaz. Bilmem anlaşılabiliyor mu? Yani takliden aynı şeyi burada yaparsan yanlış iş yaparsın. Buradaki din hak din. Burada İslam var. İslam'ın özü takva. Takvanın özü ihlas. Bunların hepsinin hedefi Allah'ın rızasını kazanmak. Bir insan Allah'ın rızasını kazanmazsa Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşamış olsa kafir gidebiliyor. Cehennemlik olabiliyor. Nitekim Peygamber Efendimiz birisi öldü, hizmetinde bulunan birisi öldü. Hizmetinde bulunan, etrafında bulunan, namaz kılan, onunla gezen Gerisi söyledi. o dedi, cehennemliktir dedi Peygamber Efendimiz. Eşyasını araştırdılar, ganimetten alınmış, küçük bir şey buldular. parça buldular. Ganimet malını, ganimette taksime koymadı, hırsız gibi yani. Gulul deniliyor, ganimet malını çalmak. O çıktı. Bak, Peygamber Efendimiz'in zamanında bu. Onun yanındayken ne duruma düştü insan? Neymiş işin aslı, esası? İhlasmış, iyi niyetmiş, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmakmış. Allah'ın rızasını kazanmazsa, ünvanlar, şekiller para etmez. Niyazi Mısır'ı kaç asır önce söylemiyor mu? Hocamız da kitaplarını almış, ben de çok seviyorum, okuyorum. Siz de öğrendiniz, ezberlediniz galiba. Dervişlik olaydı, tacile, hırka... Ben dahi alırdım 30'a 40'a. Dervişlik parayla alınacak bir şey olsaydı, sarık almak, cübbe almak şeklinde olsaydı, ben de üç aşağı, beş yukarı pazarlık yapardım. Efendim dervişlik olaydı, tercihe, hırka. Ben dahi alırdım 30'a 40'a. Ben de alırdımız E Peki parayla alınmıyor, nasıl oluyor bu? Allah yolunda ibadet ederek, nefisle cihad ederek, Kalbini temiz tutarak, ahlakı güzelleştirerek, Allah'ın sevdiği işleri yaparak oluyor. Yani insanların doğrudan doğruya şeklinin bir kıymeti yok. Şekil de önemli ama içi, içi de güzel olması lazım. Karpuzun dişi güzel olur da içi ekşimiş olursa olur mu? Olmaz. Elmanın içi çürük olursa olur mu? Olmaz. Sağlam diye karpuz alıyorsun, kesiyorsun diye patlıyor bıçağı vurduğun zaman bakıyorsun ekşimiş. Zehir. Biraz alsan zehirlenir. Dişi güzel, içi bozuk. Olmaz. Dişi Müslüman, içi kafir, içi münafık Olmaz. Tarika, tarikat, tasavvuf nedir? İçi ekşitmemektir. İçi güzelleştirmektir. Millet boyuna bunun karşısına çıkıyor. Neden? Bilmem. Sebepleri var. Araştırmak lazım. Herkesin düşmanlığının bir sebebi var. Hoca niye düşman? Müftü niye düşman? Başkan niye düşman? Efendim fetva komisyonu reisi niye düşman? Efendim gazeteci niye düşman? İngiliz niye düşman? Yahudi niye düşman? Çeşit çeşit hepsinin sebebi vardır. Araştırmak lazım. Ama İslam'ın özünde ahlak var. Ahlakın temeli iyi niyet. Efendim Kur'an-ı Kerim bunlar sağlanmadığı zaman insanın dışının, şeklinin kıymeti olmuyor iş sakalla bitmiyor, tespitle bitmiyor, cübbeyle, sarıkla bitmiyor. Allah'ın sevdiği kul olmak lazım geliyor. Hocamız demiş işte, her şey boş demiş. Hatta, bak ne söylüyor, öyle sağlam insan korkmaz, söyler. Şehirlik de boş demiş. Zenginlik, mevki, makam, her şey boş, şehirlik de boş, ancak vazifeli olmak üstesna demiş. Bak, nasıl söylüyor? Nasıl söylüyor söyleyeceğiz sözü? Nasıl hakikisini, taklidini ayırt ediyor? Bütün mesele Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ın rızasını kazanmak için Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin. Yani bir öğretmene ihtiyaç var mı yok mu Allah aşkına? Var ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz niye geldi insanların arasına? Allah Kur'an'ı indirseydi, herkes Kur'an'ı okusaydı. Niye geldi Peygamber Efendimiz? Öğretmek için. Öğretmek için geldi. Tarikat nedir? Peygamber Efendimiz'in sahabesine İslam'ı öğrettiği gibi, âlimin isteklilere İslam'ı öğretmesi. Yani Peygamber Efendimiz'in asrındaki, devrindeki Efendimiz'in yaptığı işi yapmak. Sen bunun karşısına çıkıyorsun? Yani ne hakla çıkıyorsun, nasıl çıkıyorsun, ne mantıkla çıkıyorsun, hangi ilimle çıkıyorsun? Akıl almaz yani, hocasız olsun. Ya sende bu hoca düşmanlığı niye? Sende peygamber düşmanlığı da var yoksa yani. Peygamber olmasın insanlar kendi kendilerine, kulla insan arasına girilmez. Yahut, Hristiyanlık değil sen bırak onu, Hristiyanlar söylesin, Avrupa söylesin, Türkiye'de böyle bir şey yok. İslam'da böyle bir şey yok kulla Allah arasında. Peygamber Efendimiz kulla Allah Allah arasına girmiyor. Kulu Allah'a götürüyor. Şeyh kulla Allah arasına girmiyor. Şeyhin iki vazifesi var. Bak Mücekkin Nufus yazıyor bunu kaç asır önce. Allah'a kullarını sevdirmek, kullara Allah'ı sevdirmek. Kullara Allah'ı sevdirmek hadis-i şerifte geçer. Benim en çok sevdiğim insanlar kullarıma beni sevdirendir diyor Allah. Yani anlatacaksın, Allahı sevecek kullar. Bu güzel. Peki Allah'a kulları sevdirmek vazifesini nasıl yapacak dervişler, şeyler, şeyler? Allah'a kulları sevdirecek Şey, tövbe, tövbe, tövbe. Allah la la Yani Allah'a nasıl olacak? Bunu söylüyor, yazıyor bunu. Müzekkin nüfus sahibi Kadiri şeyhi. Efendim eşrefiye konunun kurucusu eşraf oldu. Rumi Hazretleri efendim diyor ki de şeyhin iki vazifesi var. Bir, kullara Allah'ı sevdirmek. Tamam anladık. Anlatırsın anlar. Rahmandır. Rahimdir. Cömerttir. Efendim lütfu çoktur. Affedicidir. Kullar da sever. Anlatırsın sever. İmanı öğrenir. Allah'a kullar nasıl sevdirecek? Onda söylüyor. Allah'a da kulları sevdirecek. ''Allah'a kulları sevdirmek, kulları Peygamber Efendimiz'e uydurmakla olur.'' diyor. ''Kulları Peygamber Efendimiz'in sünnetine tabi kılmakla, Efendimiz'e tabi kılmakla, sünnete uydurmakla olur.'' diyor. Neden diyor? Ayeti getiriyor arkasından. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُوْحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ O iddiacılara, palavracılara söyle, Allah'ı seviyorlarsa sana tabi olsunlar. O zaman Allah'ı sever. Kimmiş o palavracılar? Ehli kitap, Hristiyanlar, Yahudiler. Peygamber Efendimiz'in zamanında, Peygamber Efendimiz'e tabi olmuyorlar, inanmıyorlar. Diyorlar ki, nahnu اَبْنَاؤُ Allah ve اُهُ Biz Allah'ın oğullarıyız, Allah'ın sevgilileriyiz, demişler. Yani Müslüman olmuyor, Peygamber Efendimiz'e tabi olmuyor. Halbuki dinlerinin devri geçti, Allah yeni Peygamber gönderdi. Musa aleyhisselamdan sonra, İsa aleyhisselamdan sonra onların da müjdelediği ahir zaman Peygamberi geldi, ona uyacak Diyor ki hayır biz Allah'ın sevgili kullarıyız, doğru yoldayız, uymayız. Allah ayet indiriyor onlara. Onlara iniyor bu ayet. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız Muhammed-i Mustafa'ya tabi olun. Allah sizi o zaman sever diyor. Biz de buradan dersimizi alıyoruz. Demek ki Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu neymiş? Resulullah'ın yolunda yürümekmiş. Peki benim de okuduğum kitap ne? Bu kitap ne? Peygamber Efendimiz'in hadis kitabı bu. Biz başka bir şey yapıyor muyuz? Ne yapıyoruz burada? Yalancı alçak diyor ki Şeyh efendilerin ilk işi televizyonlarda seyrediyorum gülüyorum, üzülüyorum, şey yapıyorum o kadar aptal düşmanlarım var ki ezer geçeriz Allah Diyor ki şeyhlerin ilk işi müridin malını almaktır diyor. Ver bakalım malını neslim diyecek diyor. Allah aşkına içinizden birisi kalsın. Bir, bir şey var mı yani böyle bir? Doğru mu bu? Yalan! Utanmıyor, yayınlıyor bunu, radyo, televizyon, üst kurulu da onu kapatmıyor. Yalan! Mevlana öyle mi yapmış, Yunus öyle mi yapmış? Yunus ne diyor bak, ele geleni yersin, dile geleni dersin, böyle, dervişim, böyle dervişlik mi olur? Sen derviş olamazsın diyor. Ele geleni gelse bile kabul etmiyor. Neden? Haram mı, helal mi diye düşündüğü için... Hocamıza bir file getirmişler hediye. Biz sizden hediye filan istemiyoruz. Hediye bile istemiyoruz ama hediyeleşmek İslam'da var. İhtiyacımız da yok. Allah beni efendim müstahini kılmış. İyi ki müstahini kılmış ya da muhtaç olsaydım. Kendisi bilirdi tabi ama ben kendimize gel veriyorum sağa sola. Fakir fukara kendimi arıyorum. Hediyeye de ihtiyacımız yok. Ama hediyeleşme Müslümanlar arasında, Peygamber Efendimizin zamanında, Peygamberimizin de yaptığı şey ayırın. Hocamıza bir file, torba, meyve getirmişler, koymuşlar kapıya. Hocamız böyle bakıyormuş torbaya, böyle başını sallıyormuş. Neymar Hanım anlatıyor, bizim eski ihvandır o. Hocamıza çok hizmet etmiş ihvandır. Başını sallıyormuş. Demiş ki Neymar kızım, şimdi şu torbanın içi yılan, çıyan dolu. Halbuki elma, armut var, meyve var. Şu torbanın içi yılan çıyan dolu evladım. At bunu dışarı. Güzel meyve var ya. Manavdan alınmış en güzel meyve Neden yılan çıyan diyor? Haram paradan alındığı için. Onu görüyor manevi olarak. Evliya dedi ki, hakiki, son hakiki evliya. At evladım bunu diyor. Bak. Biz demiş ki yani gelenlere onların layık olduğu muameleyi yapsak hiç bir daha gelmez. Bu kadına şimdi senin bu getirdiğin haramdır desek, darılır gelmez. Halbuki darılmadan İslam'ı anlatacaksın. Şimdi ben İsveç'e gittim. 3-4 gün konuştuk. Sonradan hepsi dediler ki ya biz hep harap işliyormuşuz, günahtaymışız, tövbe edelim dediler. İlk başta söylesem hepsi kaçardı. Yavaş yavaş furunu yaktık, ısındı, Efendim, aşlar pişti. Birbirimizi tanıdık. Ondan sonra hatasını söyledik, anladı, düzeltecek. Öyle dedi, düzelteceğiz dedi. İçki satıyorlarmış da. Yani işin şeyi de bu. Ha, biz hep haram işliyormuşuz. Halimiz ne olacak? E dedim, tabi, yani düzeltmek lazım filan dedim. Azim kardeşim <gülüyor> kardeşlerim. Bütün bunları nereden açtık? Efendim, bir hadisle bir ders bitti ya. Hasbunallah. Zaman da rüzgâr gibi geçiyor. Nereden açtık? Peygamber Efendimiz'in ashabına sövdükleri gibi Efendim, Evliyaullah'a da sövenler oluyor, görüyorsunuz, gördünüz. Vefat etmiş bir insan, bir kere Peygamber Efendimiz'in e, hadisi i Şerif var, Üskür-ü mevta Bil-Kayı. Değil mi? Yani ölmüşlerinizi rahmetle alın. Öldü artık ya, hesabı Allah kaldı. Bak, ona da uyuluyor. Sonra, hocamızı neyle itham etmiş? Yani insan nasıl tamir edilir bilmiyorum. Edilmez. Hocamız röntgenciliği tavsiye ediyor diye itham ediliyor. Mehmet Said Kotko hocamız röntgencilik tavsiye ediyormuş. Röntgencilik ne demek? Bir delikten soyunan çıplakları seyretmek demek. Röntgencilik hani röntgen makinesini kullanmak demek manası değil. Bir argo tabir bu. Yani deliklerden, anahtar deliklerinden, duvar deliklerinden bir yerlerden haram olan bir şeyi çıplakları filan seyretmek demek. Frontgencilik bu demek. Hocamız böyle, böyle tavsiye ediyormuş. Şehirler hep kötüymüş, tarikatlar hep kötüymüş. Mehra Said Kodka hocamız da böyle yapıyormuş. Hiçbiriniz böyle bir şey duydunuz mu? Böyle bir tavsiye duydunuz mu hocamızdan? Nereden çıkartıyor bunu? Bu iftirayı nereden çıkartıyor? Bir kitap var. El İbriz diye çok güzel bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim. Evliyalığın nasıl bir şey olduğunu anlamak isterseniz okuyun. Çok güzel bir kitap. Tasavvuf tarihinde çok önemli kitaplardan birisi. İzmir Mühtürsü Celal Yıldırım diyor ki, bu kitaba ben aşık olduğumdan, çok sevdiğimden bu kitabı tercüme ettim diyor. İki cilt tercüme etmiş. Tam tercüme bu diyor. Ötekisi yarım diyor. Bizim arkadaşlar da neşretmişler de. Efendim o biraz seçmelermiş yani. Tam tamamı değilmiş. Celal Yıldırım İzmir Müftüsü tefsir vesaire yazmış olan şey çok sevdiğim için bu kitaba aşık olduğumdan ben bu kitabı tam tercüme ettim diyor. Müftü aşık seviyor. Celal Yıldırım hoca İzmir'de. Efendim bu sevmiyor. Olabilir. Ne yapalım? Yani açacak söyleyeceğim ama yani size karşı olmaz. Yani en son o sansür tıktık kestik orasını söylemiyoruz şimdi. Yani çok şey söyleyeceğim çünkü söylenebilir. Şimdi müftü seviyor. Şeye baktım, Diyanet İşleri Başkanlığı, antiklopedisine baktım, kitabı met ediyor, yazarlar. Efendim, antiklopedde met ediliyor. Yani alimlerin, müftülerin genel olarak sevdiği, kabul ettiği bir kitap. Bu herif sevmiyor. Tamam. Ne yapalım? Bilmem ne bilmem neden ne anlar efendim. E, şimdi sevmiyor. E peki bu kitabın içinde ne var? Bu kitabın içinde Şeyh Efendi müridine diyor ki sen dün akşam hanımınla şöyle şöyle konuştun tamam mı? Ay, nereden bildin? Evet hocam konuştum filan diyor. Öyle yapma böyle yap filan diyor. Şimdi bu diyor ki Şeyh Efendi'nin karıyla kocanın olduğu odada ne işi vardı diyor. <gülüyor> ya keramet anlatıyor. Yani oraya gitmiş değil. Orayı gözetleme değil. Yani Allah onların hani mesela odasında konuşmalarını duyurur da görüntülerini göstermez. Yani görüntüsü gördü diye de bir şey yok. Efendim, Şeyh Efendi şimdi Şeyh Efendi'nin orada ne işi var diyor. Adangalar. Bu Şeyh Efendi'nin orada işi yok. Oradakileri Allah buna bildiriyor. Hadis-i Şerif'te geçiyor ki Allah bir kulu sevdi mi? Onun gören gözü olur. İşiten kulağı olur onun ne konuştuğunu bildiriyor. Buna derler keramet. O kerameti inkar ediyor tabi. Buna keramet derler. Bilir. Evliyaullah, Allah bildirirse bilir. Şimdi bir ikisi fetva komisyonu başkanı diyor ki, gaybı Allah'tan başkası bilmez. Adangalar. Gaybı Allah'tan başkası bilmez ama Allah bazılarına bildiriyor. Gören gözü olurum, işiten kulağı olurum diyor. Hadis sahih, insaf. Alimsel sen, insafa gel. Allah bildirirse gaybi bildirse bildiriyor, bildirmese bildirmez. Evliyanın kerameti hak mı değil mi? Sen onu söyle. Hak çünkü Kur'an'da var, hadiste var. Hazreti Ömer'in kerameti var, Hazreti Ebubekir'in kerameti var, Süleyman Aleyhisselam'ın vezirinin kerameti var, Kur'an'da Meryem Validemizin kerameti var. İnkar edemez. Etme mecali olmaz. Keramet hak. Şimdi bu kerameti Şeyhin orada işi ne diye? Testten, kuyruğundan tutuyor. Yani dam içinde saksağın, vur beline kazmayın. Yağmur yağdı, sen bana ördek dedin diye böyle saçmalıkları anlatırlar. Bu bir. Peki, o kitabı yazan bunu böyle demiş. Ya yani hocamıza ne oluyor? Hocamız bu kitaba ön söz yazdı diye, hocamız güya ondan suçlanıyor. Bre insaf be! Yani şu insafın hiç namı yok mu? Türkiye'de insaf denilen bir madde bulunmaz mı? Kibriti Ahmer'den de nadir bir şey mi bu insaf denilen şey? Yani bir kitabı ön söz yazmış. Keramet kitabı. Kerametleri anlatan, bir sürü kerametleri anlatan kitap. Yazarı ve şeye ait bir şey. Ama çok güzel bir kitap. Okuyun tavsiye ederim. Kararı siz verin. Müftü Efendi çok beğenmiş. Siz de ne yaparsanız yapın. Bilmiyorum. Yani ama şimdi oradan böyle çıkmaz ki ya. Bir üçüncü nokta söyleyeyim, bilmiyordum ben. Geçen gün söylediler, telefon acıp birisi sorsun, Gökhan Evliyaoğlu, bizim ihvandandı, Gökhan Evliyaoğlu. Yeni İstanbul sesine falan çıkartan kimseydi bu, Gökhan Evliyaoğlu. Hocamız herhalde ricam etti ne oldu, o ön sözü de yazan Gökhan Evliyaoğlu'ymış. İşte bu güzel bir kitaptır, işte basanlara teşekkür meşekkül, şu kadar. Bir sayfanın ortasında bir şey, yani insaf, hocamız da yazmamış. Yani yazsaydı yazardı, yazsa da bir şey değil. Bana o kitap gelse, Celal Yıldırım dese ki, hocam şu kitabı ben tercüme ettim, bir ön söz yaz dese yazar. Yani orası yanlış anlaşılmasın. Ama ön sözü de hocamız yazmamış üstelik. E, bu kadar insafsızlık olur mu ya? Bu kadar zalimlik olur mu? Bu kadar katılık olur mu? Bunun İslam'la ne ilgisi var? Radikal İslam'la ne ilgisi var bunun ya? Bu kadar bu kadar böyle çirkinlik olmaz. Ha, bunları nereden açtık? Tabii derdi olan konuşuruz. Bizim bugünlerdeki derdimiz güncel der. O olduğundan konuştuk şimdi. Ha, sırada 109. sayfanın 9. hadisinde İnsanlar çoğalacak, ashabım azalacak. Ashabıma sövmeyiniz. Kim onlara söverse Allah'ın laneti onların sövenlerin üzerine olur ha. Dikkat edin, sakın ha sövmeyin. Sözünden insanların densizlerinin, edepsizlerinin Allah'a sövebildiğini, peygambere sövebildiğini, sahabeye sövebildiğini, hatta evliya Allah'a sövebildiğini şey yaptık. Ne yapacağız? Görevle bir Böyle bir edepsizde insanın kendisini bulaşmaması. Şimdi bu devirde bir insanı televizyona çağırırlarsa, şey yaparlarsa, bu oyuna gelmek olur. Çünkü o cepheden şimdi şey yapmak olur, oyuna gelmeyen izin yok. Bu işe karışmayacak, bulaşmayacak, varsın o bulaşıklar, o, o cephe belli olsun. Şimdi başkana gidiyorlar, müftüye gidiyorlar, vaize gidiyorlar, bence başkanın da, müftünün de, fetva komisyonu başkanının da bu devirde konuşması onların arasına atar onları. O doğru değil. Yani bu bir şey meselesi. Felaset meselesi. ayrı ona bir şey demiyorum. Ama efendim bir kendimiz öyle bir şey demeyeceğiz. İki böyle bir şeyin denilmesine de vasat ortam hazırlamayacağız. Çanak tutmayacağız. Üç haksızlıkları, yanlışlıkları da söyleyeceğiz. Susmayacağız. Diyor ki Peygamber Efendimiz sizin yanınızda bir adama gıybet yapılıyorsa senin yanınızda. O adama yardımcı ol, gıybet yapanları durdur ve orada durma kalk diyor. Gıybet yapanı durdurmayı tavsiye ediyor. Yani o da bir vazife. Böyle bir şey görmedik. Şeyhlerin efendim hepsi menfaatperesttir. Hepsi efendim müridin ilk işi. Sen mürid oluyorsun gel bakalım ver bakalım tapularını, paralarını, pullarını böyle şey yaparlar diyor. Yok böyle bir şey diyeceksiniz biz. Yıllardır tanıyoruz diyeceksiniz. Ben başka kardeş bir şey biliyorum. Mesela başındaki adam çok zengin. Yıllardır kumaş keser verir para verir efendim evlenecekleri evlendirir para dağıtıp duruyor. Niye onu söylemiyorsun? Soruyorlar hiç mi iyi tarikat yok? Hiç yok. Yalan. Yanlış. Zaten Peygamber Efendimiz diyor ki, bu devirde artık iyi insan kalmadı diyen, kendisi kötüdür. Öyle şey olur mu? Belli olmaz. Evliya-i tahta kibabi, la-i gayri. Allah'ın evliyası birkaç çeşittir. Bir kısmı gizlidir, kimse bilmez. Hatta kendisi bilmez bazen. Kendisi evliya olduğunu bilmez, Allah'ın evliyasıdır. Bazen öyle olur. Evliyaullah. Onun için hiç iyi insan kalmadı demek yanlıştır. Hadise de aykırıdır. Peygamber Efendimiz hadis şerifinde buyuruyor ki, kıyamete kadar daima hakkı tutan, hakkı destekleyen, hak için çalışan, hak için çarpışan bir mübarek grup mevcut olacak. Taifeyi i merdiye. La tezalu taifetun min ümmeti zahirine alel haqı hakka hatta tekume sahib. Allah bizi onlardan eylesin diye daha evvelerden dua etmiyor muyduk oralara çıktığımız zaman? Allah bizi o hakkı tutan zümreden etsin demiyor muyduk? Allah biz onlardan esin. Daima olacak. Onun için hiç yok sözü yalandır, yanlıştır, hadise aykırıdır, dine aykırıdır, kötülüktendir. Kendisinin kötülüğündendir. Kendisinin sui niyetindendir. Kendisinin gözlerinin kör olmasındandır. Bir tarafında öyle bir şey olmamasındandır. Kötü insanların arasında olunca insan görmez. Onun için ayetlere, hadislere ters düşmemeli insan Resulullah Efendimizin efendim şeyine maruz kalır sonra. Temel Şemhun fe alayhi lanetullah Kim onları severse Allahu Teala üzerine olur diyor. Ben affedin, Kusurlarımı bağışlayın. Subhaneke ey büyük melala illa muallim tenâ inneke ente'l alimü'l hakîm. Subhan rabbina ma isefu ve selamün alel mürselin ve Allah hepinizden razı olsun. ibadetlerinizi makbul eylesin. iki, iki cam da aziz olun. Allah cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Kağıt gönderen kardeşlerimiz var. Efendim, ders almak isteyenler, allah Teala Hazretleri yaptığımız efendim, ibadetleri, hatmi Kur'an-ı Kerimleri, Yasin-i Şerifleri, yetmiş bin kelimeyi tevhid, üç adet 313 ayet, 4400 seratı tefeciye, 14 adet Kur'an-ı Kerim hattımı, 500 adet Diyas-ı Şerif ve sahip ibadet ve taatlerimizi, hayrat ve hasenatımızı, lütfunla, kelebi, lütfuyla, keremiyle kabul eylesin. Hepimizi mağfurin cümlesine ilhak eylesin. Hepimizi şüheda ve salihin mertebelerinde eylesin. Cennetiyle, cemaliyle efendim, müşerref eylesin. Ee, i̇ki can da az ve bahtiyar eylesin. Sorulara cevap verecek zamanımız yok. Ders almak isteyen kişi kardeşlerimizin kağıtları geldi. Efendim, e, onların e, e, şeylerini kabul ettiğimizi e, söyleyin. Allah razı olsun. Allah Teala hazretleri çok eylesin. İkinci razı olsunlar. Yüz estağfurullah, yüz la ilahe illallah, bin Allah, yüz saravat-ı şerife, yüz kuluvallah okuyarak tesbihleri çekmeye başlasınlar. Şimdi bu İsveç'e gidince bir bir mendeburluk daha duydum. Mendeburlukların haddi hesabı yok. Birisi var, mendebur. Alçak, mendebur. Efendim, hasım, düşman, şey efendim bir herif, o gittiği yerlerde şey yapmış, birisi geldi bana, efendim ben dedi falancadan e, ders almıştım dedi. Şu tespihi, şu tespihi, şu tespihi çek demişti bana dedi efendim aynen sizin söylediğiniz gibi dedi. Benim söylediğim tesbihleri efendim çekmeyi tavsiye etmiş. O öyle selahiyetsiz insanların efendim şeyiyle olmaz. Dervişlik sadece tesbih çekmek demek değildir. Dervişlik bir eğitimdir. Efendim eğitecek insanın önemi vardır. Eğitecek insanın belgeli efendim şeyli olması lazım, icazetli olması lazımdır. Öyle zıpçıklıkla kendi bildiğine bir insan oradan buradan duyup görüp, bunlara gitmesinler diye öyle şey yapamaz. Öyle şey olmaz. Öyle anlaşılıyor ki yani insancıkların yolunu kesmek için yapmadıkları mendeburluk kalmıyor yani. Allah Allah Sübhanallah. Hem, hem tarikata karşı ver diyor ediyor bize yazı yazıyor aleyhimize. Hem de gitmiş orada şu şu şu tesbihleri çek diye. Kendisi tarikatçılık yapmış. Buna derler samimiyetsizlik. Buna derler mendeburluk. Madem inanmıyorsan erkekçe inanmıyorum de kenarda dur. Senin hiç olmazsa e, mert bir münkir olduğunu anlayalım. Mert bir münkirsen bir zaman gelir belki yola gelirsin ama böyle bir öyle bir öyle olursa o zaman şeytan gibisin demek. O zaman hiçbir şey olmaz. Allah çok fitneli, imtihanlı bir asırda. Allah yardımcımız olsun. Evet. Yüz estağfurullah, yüz la ilahe illallah, bin Allah, yüz salavat-ı şerife, yüz gluvalah çeke dursun. Ama dervişlik sadece tesbih değildir. Dervişlik bir bağlılıktır. Bir grubuz biz burada. Bir zümreyiz, bir kaife-i mertiyeyiz. Allah yolunda yürüyen bir şeyiz. Sorumlusu ben kardeşinizim, hizmetçinizim, hizmetlinizim ama bir grup Muhabbetle iş yapmamız lazım. Efendim, o kardeşlik, o muhabbet olmadan o kapılar açılmaz. O kadar söyleyeyim. Anlayan anlasın. El Fatiha.